Yaşlılık ve Teknoloji Annemin genç kız olduğu günler çok gerilerde kaldı. Artık görme duyma dahil birçok becerisi geriledi. Parmakları da ayakları da öyle. Evde yalnız yaşıyor ya, tek iletişim kaynağımız telefon. Ona ulaşamazsak tedirgin oluyoruz. Salondaki sabit telefonun sesini duyamaz olunca evin içinde gittiği her yere yanında taşısın diye bir telsiz telefon aldık. Ancak büyükmüş diye yanına alamıyor. Kızımın aklına eski cep telefonunu anneannesine vermek geldi. Faturasız bir hatta aldık. Kızım ona defalarca kullanmayı öğretti. Toplam 10 tane numara kaydettik. Ancak annem aç-kapa tuşunu ayırmayı bile beceremiyor. Rehberden isim bulamıyor. Hızlı tuşları da kullanamıyor. Açmakla uğraşmasın diye telefona tuş kilidi koymadık. Bu kez de yanlışlıkla başkalarını arıyor. Şarj etmeyi unutuyor ya da telefonu hep şarjda bırakıyor. Biz aradığımızda açabilsin diye kızım aç tuşunu kırmızı ojeyle işaretledi. Artık biz aradığımızda telefonu açabiliyor. Annem gözlüğe rağmen cep telefonunun tuşlarını göremiyorum. Ne yapayım kızmayın bana derken öyle masum ki. Ben de anne ben bile zorlanıyorum bu yaşımda. Hem sana kızdığımızı da nereden çıkarıyorsun diyorum sıkça. 9 Nisan annemin doğum günü. Torunları anneanneleri için 75. yaş partisi düzenliyor. Pek heyecanlıyız. Ben hediye olarak cep telefonu almaya karar verdim. Bir sürü mağaza gezdim ama istediğim gibisi yok. Sabah sanal alemde gezinirken iki ayrı markanın yaşlılar için özel telefonlarını gördüm almaya gittim. Telefonun biri büyük ekranlı ve büyük tuş takımlı bir telefon. Menüsü basit, yazıları büyük. Sol kısmındaki kırmızı renkli tuş acil durumlarda tıklandığında önceden belirlenen numaraları kısa yoldan arıyor. Diğer telefonda ekran ve tuş takımı yok. Bunlar yerine kocaman 5 arama, 2 açma kapama tuşu var. Her bir tuş tek bir numarayı arayacak şekilde önceden ayarlanıyor. Telefon güçlü ile dışarı ses de verebiliyor. Biz ikincisini aldık. Umarım annem bu telefonu beğenir ve rahatça kullanabilir.